Buken Volkan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. I'll go... Aa, bir anda şarkı kesildi Okta ya. Ne oldu ya? Tam yani en güzel yerine geliyordu şarkının bir anda kesildi. Herhalde bütün sistemde arıza var. Abi olamaz. <gülüyor> şaka, şaka ya Ege ya. <gülüyor> Aman ya. Sevgili dinleyiciler bugün 1 Nisan ve Modern Sabahlarının şu 15 yıllık tarihinde bir klasiği varsa o da unutulmaz. 1 Nisan programlarına Abi zaten moralim bozuk. Atmak. Yani 1 Nisan bu, ya? bugün yapmasak mı 1 Nisan? Niye moralim Modern bozuldu ya? Saba? Abi çok moralim bozuk. Sen duymadın mı ya? Hayır hiçbir şey duymadım. Yani önceki gece zaten seçimler falan filan diye uykusuzdum. Abi yok. Fahir'den haberin yok mu? Hayır. Sen ne kimseyle oldu? konuşmadın mı? Kimseyle falan. konuşmadım. Hayır geldim. Ben de seni moral bozukluğuyla arayamadım da. Fahir... Hayır öldü abi. Öldü yani. Ne zaman öldü? Niye Kim yok hiç... bugün? Niye hiç sormuyorsun? Uyudu falan nerede? zannettim. Öldü mü? Abi niye uyuy uyuyacak ya? Abi mi? çok üzüldüm ben ya. ya Allah'ım ne de, çok üzüldüm. <gülüyor> ya şaka lan şaka ya. Ölür mü? Abi? Gelecek biraz sonra gelecek arabada ya. Ya ben <gülüyor> abi, bir nisan olduğunu unutmuşum hakikaten ya. Bu kötü. Şaka lan ya şaka. Vallahi, Yalnız ha. şimdi programın ilk dakikalarında böyle bir şaka yaptığın iyi oldu. Ee, kırmadan, kimseyi incitmeden böyle. Hani böyle şaka olmaz. Yani bir Nisan da olsa böyle şaka olmaz lütfen hani şakamız da komik Hadi tabii ya. ki komikti. Olmaz mı? Komikti ama e, ben de yani bu şakayı duyduğumda benim kalbim sıkıştı fark ettim mi? Yüzüm bembeyaz oldu. Gerçekten şu mi? Şu çok çok şu mu etkilandın? zor nefes alıyorum yani. Abi çok özür dilerim ben <gülüyor> şaka... <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ya. şakalar devam edeceği benziyor sevgili sana severler. İlerleyen dakikalarda Aa, maalesef ilerleyen dakikalarda programımız olmayacakmış. Şakala şaka olacak. Ama önce Bon Jovi dinliyoruz. Şakala şaka Killers dinliyoruz. Shout at night. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Son dakika gelişmesi kusura bakmayın. Ege ve Optel Polis tarafından tutuklandılar şu anda. Eee... Ne diyelim yapacak çok fazla bir şey yok sonuçta <gülüyor> Dayanamadım ya Abi ya gerçek zannet ya Hayır valla oğlum. Ben de şu anda polis mi var diye bakıyorum yani çevremizde vallahi yani Dikkat polis var Hayır çünkü Fahir'in çevresindeki hiç öyle bir <gülüyor> haber mi aldı diye Abi Fahir yani Abi siz içerideyken ben taktiğe girivermişim yayına Hoş Oradan... geldin Fahir Hoş geldin Fahir Size hoş geldiniz <gülüyor> Allah aşkın. Ben hoş geldim. Ya, ben sonra geldim mi? Ben hoş geldim. Bu kadar neşeli. Ya baba çok. Hoşmak istemiyorum ama Okta öldü. Evet abi. Abi saçma. Abinin yok. Okta öldüm. Allah aşkın. Abi buradayım ben ya sesimden de mi anlamadın? Abi görüyorum <gülüyor> ama yani var bir şey demek ki yani o da durduk yere de böyle demez ki bu adam ya. Valla durduk yere böyle demez ya. Ay çocuklar vay siz çok yaşayın değil mi? Hey sevgili Nijler saatimiz 8.30 oldu. <gülüyor> şaka şaka 8.23 oldu. 1 <gülüyor> Nisan özel gidecek. yayınımız bir klasik modern sabahlarda devam ediyor. Biraz ya e, Ege tenek. benim şarabımı verir misin? <gülüyor> <gülüyor> Şarap? Şaka şarati kahve lan o kahve. <gülüyor> ben de diyorum fincan sıcak ya. Sıcak şarap. <gülüyor> çok Ay çok keyifli sıcak ya. O da onu dedi ki sevgili dinçler. Sıcak şarap mı? Sıcak dedi. O da, o da dedi ki sıcak şarap mı dedi ver Ay sabah Ali ne yapsaydım ben Ay, keşke iyi. şakalar ya keşke yapsaydın ya. Maalesef o da Erzurum'a gönderdi. Erzurum'a mı kokusun diye. Hı. Nereye yollamıştı orada bir şeydi. Bir okul bulduk orada yatılı bir okul. <gülüyor> yatılı okulun Çok iyi ya Zaten düşünüyordunuz. 2 saat mi düşündünüz? Ben 3 saat mi hmm. düşündünüz bayağı değil mi? Ne Ama niye gönderdiniz mi? Bir de... gönderdi mı gıcık yok. olduğunuz için gönderdiniz değil mi? Yok o bize gıcık olduğu için bir aramıza bir mesafe olsun falan dedi. Ne tabii <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Şaka şaka <göndermiş. gülüyor> Dur ya telefondan birileri arıyor. Kim arıyor bizi telefondan? <gülüyor> telefondan birileri arıyor ya. <gülüyor> bir dakika. Alo Günaydın. Günaydın ben Kenan. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne hoş geldiniz Kenan abi? abi. Hoş geldiniz Kenan ben Bey abi. Nasılsınız? İyis Kenan şey şey Bey abi. Siz nasılsınız? Ya nasıl habercilik sizinkisi. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Ne oldu ya? Haberiniz yok mu? Bütün her bütün kanallardan geçiyor. Başbakan istifa etmiş. Hadi canım. E, Hadi ama canım. şimdi evet? daha bu kadar Niye? yeni bu kadar %45 oy <gülüyor> almışken %45. ya işte vicdan vicdan Allah, Allah Ama böyle bir istikrarsızlığa sürüklenmesin Türkiye şimdi? Ama Bilmiyorum. Hemen hemen açın kanalları. Kanal yok ki bizde de o kanal Hangi kanal, bu... kanal veriyor ne bu mi? şeyi? Ne, ne şakalar, şakalar. Ya abi ya. ya. ya. Kenan Bey abi ya. Kenan Bey abi. Şimdi tabii ki şakaya <gülüyor> açız ama böyle kırıcı. Böyle şey yani. <gülüyor> yani şaka da olsa inşallah. Şakada bir yere kadar yani, yani istikrarsızlığa yani. sürükleyecek şakalardan <gülüyor> şaka uzak duruyoruz yani. Şaka da olsa sevindireyim dedim. Vallahi yani iç Kenan Bey bizi çok fena gafil ablasınız. Vallahi gürdülür geldiğiniz olsun ama Kenan Bey bu arada e, ben e, anlamsızca yolu uzatarak Tunus caddesinden geldim bu sabah radyoya. E, evet. Sizin dükkan da yanmış geçmiş olsun bu arada yapma haberiniz ya, vardı ya, ya. Bayağı siz şey odadan aradınız zannettik bizde evet, geçmiş yani. şey olsun diyoruz biz ben de... sinirlerin bozuldu ondan şaka yapıyorsun diye düşündüm evet. elimizden gelen bir şey ya varsa çocuklar şimdi aramızda kalsın ama ben yaktım sigortadan para almak için Hayır biz şaka diyecektik de siz. Nasıl siz yaktınız canım ki biz? <gülüyor> şaka lan şaka. Siz yakmadınız mı? İyi bari. Ama yanmış <gülüyor> ben ben yani. yanmış Ama yanmış. Yanmaya, hakikaten yanmış mı? Tabii evet. tabii. Sizin haberi cümle. Şaka, şaka, şaka, şaka, şaka ya şaka. Ee Yanmış ama az yanmış. Vallahi beni gafil avladınız Bir dakika Ege'nin uzun elsi havada kaldı. Onun eee... <gülüyor> el Elmi yaman bey mi yaman. Çok teşekkürler Kenan Teşekkür ederiz. Bağlar, Hayırlı, bir Hayırlı, Hayırlı bir arada, Nisanlar. Bu hatırladığımız iyi oldu. Modern sabahlar bir Nisan özel programında şakallak şaka kadar E kısmı da <gülüyor> programın klasiklerinden bir tanesi. Vallahi oldu. Ne zaman köle şakayı oldu, bir 15 dakika önce bırakırsak. dün gece çok abi. enteresan şeyler oldu Ankara'da. Hala devam ediyor. Bir dolu gönüllü 2000'e. Yaklaşan sayılarla evet. ee, Dün CHP'deydi ODTÜ'de de bir grup kuruldu Sonra gece vakti gene bine yakın kişi Hatta belki daha fazlası YSK'nın önündeydi e, Oylarımıza sahip çıkıyoruz diye Bir şeyler olur mu değişir mi Onu takip edeceğiz yakından Ama benim için güzel tarafı Bunun insanların oyuna sahip çıkması Hakikaten bambaşka bir hava yaratıldı ee, Bir de şaibi ortadan kalkacak Sonuç ne olursa olsun yani bu e, bizim için önemli. Yani en azından Ankara'daki şairi ortadan kalkacak. Onu da takip edeceğiz dinleyicilerimize. Sadece o konuda şaka yapmayacağız bugün. Evet. Onun dışında her e, konuda, da şaka iki konuda daha şaka yapamayacağız. Yani Şakala, son, şaka şaka. Bir tek o konuda şaka yapmayacağız. <gülüyor> o konu hakkında <gülüyor> herkesin merakla beklediği sonuç ne olur? Sonuç değişir mi değişmez mi? Onu bilmiyoruz ama e, gecesini orada harcayacağım, saatlerini orada harcayacağım. Ee, herkese teşekkür ediyoruz. Hatta gidinlenmesine rağmen ee. somut sonuçlara yansımasında e, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Merkezde bir şey var bir umut var. Dün dükkan içinde. bomboştu ondan sonra e, şey de fark etmiyor yani Ankara'nın en popüler yeri şu anda YSK. Hani acaba o tip bir şey mi açsaydık <gülüyor> diye düşünüyorum böyle bir kurum tipi falan. Kurum i̇nsanlar şey geliyor çünkü. Ve de şey yani sokaklarda Kimin aklına gelir abi. ki tabii canım yani bu kadar popüler olacağı YSK'nın. Yani bana da deseler YSK çok popüler olacak YSK mı bir kafe bar falan gibi bir şey mi desem? <gülüyor> ben yani. De ha, yok bar ya. kafe bar der Kafe bar, der. <gülüyor> kafe bar bistro var Bir sürü ayakta takılındığı için Genelde bistro tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru hemen önünde ayakta duruyor insanlar. Evet. Yere oturanlar vardı. Ama bakın bu konuda da şaka yapmayacağız. Şaka yapmayacağız. bir ucundan hafif bir parça şaka yapılmış. Espri yapılır ayrı soruyordu. ama... Şaka, espri yapılır şaka değil. Şaka yok. bir şey. Şaka, şaka yok. O genç arkadaşlarımıza kadar teşekkür ederiz. Gönül yani sonucu, sonucu mu değiştirir bilmiyoruz o ama bir şeyleri değiştirdi gerçekten de bir hareket getirdi. bir e, Başka bir enerjinin var olduğunu gösterdi herkese. Hepsinin e, valla kızarmış gözlerinden öpelim. Yani koca koca tamam. adamların Egevfak, gözünden öpmek de böyle yani. oldu ama. Ha, evet, yok canım koca yani koca adamların koca... gözlerinden ne? öpebiliriz. Yani, Eğer doğru. illa birisi gözlerinden <gülüyor> öpmek <ötürüme gülüyor> istiyorsa buyursun. İstemeyen de varsa yani zorla ben seni gözünden öpeceğim diye bir... Öpeceğim. <gülüyor> evet o da. Ay, Siz öperseniz o zaman ben de öpeceğim diye, diye gelirim ben, ben yani. Kusura bakmayın Hı. kimse de. Bu arada dört ay sonra yeni bir seçime gireceğiz. Kran kırana geçeceği de belli. Çünkü şey de ortaya çıktı. Sertliğin prim yaptığı ortaya çıktı böyle bir yumuşama falan filan. Ne, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yani. Cumhurbaşkanlığı için. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kaç adayla gidilecek? İşte bir göreceğiz. göreceğiz, Ortalık şey olacak. O yüzden biraz böyle bir sakinleşelim, bir kendimize gelelim. Yok diye. sakinleşmeye de vakit yok Egeciğim. Bunun kampanyası kumpan bilmiyorum. İşte Daha o... önce hiç Cumhurbaşkanlığı seçimine girmediğimiz için <gülüyor> O kumpanya, kumpanya başlayana kadar biraz sakinleşmek adına zaten e, ben kendi adıma haddinden fazla politize olduğumu ve çok çirkin sıkıcı bir hayat olduğunu düşünüyorum. İster istemez onun içine düşeceğiz ama şu aralar ben e, biliyorsunuz uzun süredir yoga yapıyorum. Gidiyorum Sen gidiyorum. yogaya mı başladın ya? Hı hı, evet. Söylemedik mi ya ben de gidiyorum yogaya ama yani... ben açtango ya yoga yapıyorum. Ege seninki Kuştengi. neydi? Kuştengi. dengi yoga yapıyor. Ben başlamadım. henüz. Ve ben... kuş dengi yogada e, hocam geldi. Sen dedi e, meditasyona geç artık dedi sana yoga şey olmaz dedi. Hadi Ve ya. ben dün ilk defa yerden 30 cm yükseldim. Ciddi mi? Evet abi. Yani abi ne kadar Nasıl? inanmazdım ama. Evde mi? Evdeydi evde, ben Dükkânda de öyle. Dükkanda mı yükseldin yoksa? Dükkanda, on, dükkanda çok gürültülü falan olduğunda orada 10-15 cm kadar Fark yükseldim. ettiler mi 10-15 cm yükseldiğini? Fark ettiler birisi ben havadayken hesap istedi o sırada düştüm yani. Ha, tabii bozuldu. Kalçası diyorsun. bugün oturamıyor ya. Sağ Hı -hı. şeyde bir sıkıntı var ondan. Kalçam çok ağrıyor ya. Şaka la şaka. Bunu beraber şey yaptık. Yoga yapalım. Ya bana da şey, bana mı şaka sana... yapıyorsunuz abi? <gülüyor> Fahir'le anlaştık. Anlaştık. Ben, ben de yoga yapacağım. Yok değil bir şaka yapalım? Abi çünkü ay. Kuş Tengi yoga'yı biliyorum da Aştanga diye bir şey hiç duymadım. Yani ben orada ben şüphelendim zaten. Bu anda aklıma geldi. Şaka olduğunu. nereden buluyorsun Fahir? Ay ya. ya bu, vallahi, bu var ay. ya bu nasıl hınzır bu Ege? Ben Fahir'i fahir aradım. Ne zaman planladınız bu şakayı? <gülüyor> Dün gece. Biraz anlatır mısınız? Dün, Dün gece. Cefa Şu dedim oktaya bir şaka yapalım. De mozbur ya olsun. Değil. Yok mozbur olma cem hoş. Abi Kırmak vallahi, yok yani... bak. Bizim şakalarımız özellikle. Karşında... Yok, evet. Ha karşılırdaki da... rencide olur mu? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ama kırmak yok. Kırmak yok evet hakikaten. Çünkü yapmak mı kolay? Kırmak mı? Ben sana söyleyeyim kırmak çok kolay. Yapmak... Ya sert bir şey kırmak da çok zor. Ya sevgi. <gülüyor> Nasıl kırıldı o sandalye ya? <gülüyor> <O kadar. gülüyor> Sevgiliyimce, az önce bir sandalye kırdım da. Yani onun nasıl nazar var diyeceğim sandalye plastik. Evet. Yani... Valla ilk en sert şaka oldu bence bize bu geli <gülüyor> evet. evet. bana yaptın. Ben ben insan şakası olduğunu hemen <gülüyor> Ben de ben, ben <gülüyor> sandalye anlamıyorum. Sandalye kırıldıktan sonra Fahir e, sandalyeyi tutup yok şaka la şaka kırılmadı bak deyip böyle tekrar birleştirip bana verecek <gülüyor> diye düşündüm ama yok iki parça olarak arka tarafa kaldırdık. Ya ben size hiç sandalye verir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> hiç, ne veririm ben size? Neyse. <gülüyor> Tıkandı bir Nisan, Neyden, Nisan arası, Evet bir Nisan programı çok şaka üst üste ne oldu? Evet, çok, yani Şey yapar. Tadı kaçtı. Tadı kaçar. Tadı, yani tadı kaçtı. Onun çünkü anda... neden şakayla, affedersiniz çok özür dilerim biliyorsun. Aşırı şakaya da kaka denir ya. Evet. Şakayla kaka şaka arasında kaka biliyorsun dozmuştu. Evet. Kuzey Kut Kutlu. Kıtıplaştık ee, gene kıtıplaştık. Kuzey Kutlu hızla eriyormuş. Ee, Bugün işte sabaha bulmaz diyorlar Oktay. Amerika'nın. Ee, Amerika'nın sesi radyosu. Üniversitesi... Voice of America. Amerika. De yapılmış araştırmaya göre 40 yıl öncesine nazaran %77 daha hızlı eridiği tespit edilmiş. Tamamen küresel iklim değişikliğinin sonucuyla. İnandınız mı? Biraz yani. moraliniz bozuldu gibi. Ya vallahi, vallahi. şu... Yani... Şaka lan şaka. Şaka ya. Kuzey Kutu değil Güney Kutu'ya eriyormuş. O bir ya <gülüyor> Kuzey Kutu diye kutu <gülüyor> hemen. Eskip onlar için üzüldüm de penguenler ne yaparsa yapsın ya. Ama kendileri düşünsünler Vallahi. ya. Bir de o Kuzey kutbuları da yani Kuzey kutbu, Güney kutbu kolay kolay eriyecek şeylere de benzemiyor. Bence. En az bir 30-40 sene daha götürür gibi ya. Bizim çocuklar... <gülüyor> Bizim çocuklar soğuk suya hasret <gülüyor> eridiğine inandıramıyoruz diyor. Şu ama Kaliforniya Üniversitesi çalkalanıyor. Ya İnsanları şeyi, bu kutbun eridiğine inandıramıyoruz diye. İnsanların birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olan şu günlerde kutuplaşma. Bağlı kutuplarımıza niye? sahip çıkalım evet. Çok güney kutbu, şey, kuzey kutbu değil bütün kutuplarımızı. Tek kutup. şey Ekvatorda yapacağız. birleşelim diyorum ben ne diyorsunuz çocuklar. Vallahi sucuklar. hem de sıcak. Kuzey kutbu, güney kutbu, doğu kutbu, batı kutbu hep beraber ne yapalım? Ekvatorda mı birleşelim? Ekvator'da bir, ekvatordur. Ekvator. yani... ...bence de başka bir yer biliyorsunuz... Bilmiyorum. ...oğlak dönencesi diyorsanız bana o da uyar şey, yani. Sevinç Pastanesi nerede abi? Ekvatorda değil mi? Evet. Tamam o zaman Ekvatorda buluşuruz Oradaki yerdi. Çünkü uzun da bir yer. Ankara'da neresiydi Sevinç Pastanesi yerine? Kızılay Vakko mu? An Hayır. Yani buluşma yeri mi? Hı hı. Daha önceleri vardı. Yani... Böyle pastane tipi ise pastane yani Sevinç Pastanesi'nde de oturulmazdı eski, ki. Önünde, buluşulur. Önünde buluşulurdu. Eski göklerin oradaki yerde bir şey varmış. Bayağı yani. bahsettim tabii 50'ler, 60'lar. Yani. Orada doğru. cazlar falan çalınıyordu. Caz bantları gelirdi Caz bantlar ne ama sonrasında ben hatırlamıyorum. Yani o bölgede bilmiyorum. Pastane durumu vardır, yoktur. Eski Cep an... telefonu çıktıktan sonra zaten buluşma, buluşma noktası şey bitti. anlayışı bitti. Neredesin evet. sen şu anda diye arıyor herkes evet, birbirini. O yılda kalmadı. O... Kimse kimseyi beklemiyor sokakta. Eski ne kadar şeyin önünü yok. işte söylemek gerekir hani ma mağaza isimleriyle anıldığı için. Hı hı. Gima diye bir şey var mı hala bilmiyorum ama eski GİM'in GİM önünde çok buluşulduğu için. Artık yok. Kızılay'daki diyorsun değil evet, mi? Evet Kızılay'daki GİMA'nın önünde. Aa bu arada Fahir. Ee, sana bir sürprizim vardı. Reklamdan önce yapayım. Posta gazetesinin e, Güzel Çocuk sayfasına ben Deniz Atlas'ın fotoğrafını... Abi niye yaptın? Abi bir hoşluk Aa, olsun. Abi çok e, hoş ya. Güzel ya. Teşekkür Ağla. ederim ya. Ee, istersen buradan bakabilirsin. Çok rahatlıkla. Al bak. bak. <gülüyor> bak. Bakayım abi. <gülüyor> ben abi. Bak. Al. <gülüyor> abi ben... <gülüyor> abi Deniz, Atlas, Deniz Atlas biliyorsun yani sarışın. Abi bu hep bildiğin yani. Nasıl sarışın ya? Bildiğin sarı ben abi. Ben son iki gün önce gönderdiğim fotoğrafta... Öyle sarışım falan abi. değil de abi. Sonradan iki günde mi oldu? İki günde sarardı. Hadi ya, ya. Abi. O kadar Allah şey Allah çok. Mı? Acaba aborjin mi fahir? Aborjin galiba ya. Sizde var mıydı aborjin? Benim yani. baba tarafım aborjin. Doğru ya i̇şte. senin baba tarafı var. Yani babamın tarafı. babası aborjin. Hı -hı. Ben de aborjin O kadar söyleyeyim. etkiliyor mu ya gen dediğin şey? Çok etkiliyor abi ya. Babası. ya. Ya sonradan, sonradan, sonradan <gülüyor> etkileyen <gülüyor> bir gen varmış. Bu <gülüyor> kadar etkiliyor mu ya? Onu da nereden anladık? Nereden? Abi şimdi ben evde... ...biliyorsunuz üfleme çalgılar falan... bir dijiduru çalıyoruz. Bir dijiduru çalıyoruz. Hiç eğitimini falan almadan Hiç mı? Hiç almadan direkt elini aldı ve bir öttürüyor. Hadi ya. Bir, Deniz atlas. Deniz atlas. Deniz atlas kandralı. Yani yemin ediyorum tam bir dijiduru. Allah Allah. Dijiduru pay. dediğim biz onu kız kardeş olursa dijiduru diye koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> dijiduru. Deniz atlas dijiduru <gülüyor> <gülüyor> Ah çocuklar, hadi bir şarkı dinleyelim. Gerçek, Di gerçek miydi? F Hayır bir fail. Dijiduru. Allah ya, aman ya. Ama, ama. ama ne konuştuk burada? Yani şakalar kırıcı olmasın diye. Ama şey ya. ben inandım biliyor musun? Dijiduru yani, şey çaldığına. Yani dijiduru dijiduru dijiridu dijiridu dijiduru dijiduru. Bu ne ya? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar 103.5 Radyo Tülesi Şaka, şaka. 103.1 Radyo Tülesi Boken Walk'un walk sunulduğu Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili dinleyiciler Boken walk, walk değişti ya Tabi tabi bu sabah itibariyle Senin haberin walk... yok mu ondan ya? Tabi ya Abi ben dün gelemedim ya Neymiş? Abi yok kimse sunmuyor daha, Kendi kendisine da yani sertesi de şey yapıyor başka Şakala e, şaka Boken Walk's Bana nasıl üzüldü <gülüyor> Ama ne dedik yani, yani ben bu ben Şakalarımız ya. Karşıdakini kırmadığı zaman güzel. Şimdi Vokam o siz... kırıldı mı buna? Hayır. Bakayım. Ben kırıldı. Aa biraz İkiniz anlaştınız mı ben dünyoktan? Anlaştık. Ne zaman planladınız bu şakayı? Aa, geçen hafta. Ha. Bir haftadır bunun üstüne çalışıyoruz geçen ya. Geçen hafta bunu nasıl söyleriz nasıl şey yapmadan. ama ee, siz öyle dediğiniz falan. anda ben Vokam Walk and Walk'un bütün reklamlarını sildim. Hadi Acayip. ya ne zaman sildin ya? iki dakika önce e Söylediğiniz anda ben sildim oradan. Abi Shift delete. Shift delete. Tekrar şey <gülüyor> Şaka. Şaka. Eee, siz bana şakayı yaparken iyiydi. <gülüyor> Elmi bey yapan, Yaman, Beymi bey Yaman. Vay. Vay çocuklar vallahi ya Gerçekten vay. şu anda ben yayına konsantre olamayacağım yani. Elmi bey bey Yaman, Beymi da siz kimi tutuyorsunuz? Bey. Bey'i mi tutuyorsunuz? Bey. Beyi tutuyorum. El çünkü sonuçta. El elin eşeğini bile Türk'ü çığırarak aradığına göre... Ben eli, eli ararım. Ben de eli, eli tutarım. tutarım galiba ya. Ben eli tutarım çünkü o elde de el elinin eşeğini e, arar derken ikisi de el zaten. Hayır. <gülüyor> Doğru. Yani ne arayan yani? mı yoksa aratan mı orada? Mağdur sende, emin değilim. E, mağdur veya mağdure. <gülüyor> o da belli değil. Doğru. Çünkü Türkçemizde de şey diyorlar. Efendim Fransızca'da bir masa bile işte dişisi, dişisi var, var. önemli var. Evet. Şey ben sana söyledim mesela eğer mesela sen sandalye bu sabah erkek miydi dişi miydi <gülüyor> eğer dişi ise mağduru evet çünkü oldu. yani dişi ise hakikaten bir de dişiye şiddet uygulamış olacaksın ayrı öyküsü <gülüyor> dişiye şiddet diye bir şey yok kadına şiddet diye bir şey var da dişiye şiddet diye bir şey yok e kadına şiddet... Şey Doğru orada da, daha, orada, orada da ona inanmıyorsun. niye inanmıyorsun? Doğru. Buyurun efendim. Neye buyuralım ya? ben? Biraz da söyle... gündeme bakalım. Başka bir dünya diye bir şey var Türkiye dışında seçimler dışında. Tabii ya yeni e, pop müziğin kralı Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın yeni albümü çıkıyor. Aa. Ee, tabii yeni albümü Kim çıkıyor. Kim dedi? <gülüyor> Michael Jackson pop müziğin kralı. Michael Michael. Michael Dudikov dedi Michael Jackson Kim ya. Kim o ya Michael Jackson? Ya şeydi ya hani Michael e... Dudikoff desen anlayacağım da <gülüyor> Michael Jackson hani bu sarışın bir adam vardı o mu? Yok yok sarışın değildi de. beyaz tenli şey adam vardı hani. <gülüyor> Hı. Hmm. <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> Tek çocuk olan mıydı Mirkelce? Yok, 5 çocuk yok, çok olan. vardı. Çok, çok <gülüyor> tek çocuk vardı bir tane. Yok. Sanatçı Yıldız Sanlı. Sen dediğin o tek çocuk falan filan diye böyle bir şey yapıyorlardı. Tek çocuk Çitmaş. Sen onu çok seversin. Yengesiydi menajeri o mu? Yengesi menajeriydi yani. <gülüyor> Menajeriyle menajeri arasında. <gülüyor> menajeri yengeci. yengesi olan. O değil mi? Yok, o senin dediğin şey ee, Bir Miba. Yok yok. Ufte Seçil senin diyeceğin ama onun menajeri de kayın maddesiydi. <gülüyor> <gülüyor> onun menajeri de kayın maddesiydi. Uhte Seçil mi Ofaman Nalan mı Fahir? Mi? Ofaman Nalan değil ufte Seçil. ufte, <gülüyor> ufte Seçil vardı da o da değil. Ee... Bir şarkıcı olsanız ha. çok bilinen şarkınızla anılmak sizi bozar mı? Mesela. İsminizin önünde mesela. Kim var Ofaman Ege... Nalan var Kuşum Aydın var. Kuşum Aydın Uhte var. Uhte Seçil var artık şey mi? canım o geçti yani Aydın Aydın artık o biliniyor da. Mesela Mesela Fahir. Hı hı. Mesela e, yeniden yaz diye bir şarkı yaptın sen tamam mı? Yeniden yaz. Yeniden, yeniden yaz. yaz. Yeniden yaz Fahir diye böyle. Ama bir şey. orada işte Çünkü bak. Çünkü Fahri olarak bilineceksin öteki taraf. Evet Fahri. ya. Alo Fahri. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neye gülüyordum ben? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yani de. biraz sanatçıların bozulduğu bir şey o ya e, tabii canım. E, adam da hayır. bilemiyor ki tek şarkıcılı tek şarkılı star mı olacak yoksa unutulmaz şarkıları mı imza atacak öyle giriyor piyasaya şimdi tamam böyle derler diyor öbür albümle değiştiririz derken bir bakıyorsun of yıllar geçmiş tek şarkı olarak kalmışsın hatta farkında olmadığın için şey diye soruyorlar ne oldu tek şarkıda mı kaldın tek şarkıda kalmışsın diye açıklamam var onun. tek şarkı olunca herkes öyle şey mi ya şarkısının İsmi, isminin önüne geliyor mesela Kayhan'ın en büyük... Getirme hakkı o diyor. Kayhan'ın ilk patladığı zaman... Mesela öyle bir... Neydi Kayhan'ın ilk patladığı şarkı? Ben hatırlamıyorum da. Yemin ettim Kayhan. Yemin hay. ettim Kayhan mı yemin deniyordu? Yemin ettim Kayhan değildi canım. Ama Kayhan'ın... Kayağın Odalarda ışıksızımdı ışı ol... o yani. O Olurum yemin canım, ettim o çok sonra, sonra ya. Yani o... yemin ettimden önce de çok şarkı var da. Kartanesi ilk... falan bir şeyler var. Hep karanlık. Atın beni ilk... denizlere... Atın beni o denizlere... O da önce. İlk şeydi ya. Yani Nilüfer'le beraber patladığı şey... Dönem, yemin ettim. Yemin, yemin ettim, ettim. kayası başka yemin bir kaya. Ama ondan önce, önce kar taneleri var. Yok ondan önce. De Alıcı var yani. kuşlar gibi kaya. Yani örnek. Sen de... bütün bir şarkının sözlerini niye tek tek ayrı ayrı adam. <gülüyor> <gülüyor> Alıcı kuşlar gibi. Başımın üstünde kayağın var. Ne hep karanlık vardı o. <gülüyor> diye bir şarkısı vardı. Hep <gülüyor> karanlık kayaan. Hep karanlık kaya. <gülüyor> Ama mesela kayağının hiç büyük usta diye bir şarkı olmadı. Büyük Aşkım diye şarkısı vardı. Ama o nasıl olduysa Büyük Aşkım'e Sarı neydi? Sarı, sarı Şeker Kayahan diye bir şey var mıydı? Sarı Şekerim Kalbine Gelir. Var Sarı Şekerim. Ama şey. o Sarı Şeker deyince gün örümüt geliyor benim aklıma. Evet, doğru. Evet benim de aklıma. Sarı Şeker gün Demek ki diyor. bir zihnimizi bence bir bakıma vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Alacağız vereceğiz şunu güzelce gereksiz parçaları aldıralım. Zaten çok da şey yok. Bir temizlik genel bir şey. Hafıza Bakın, temizliği. Rektefiye mi diyorsun yani? Rektefiye. Ben biraz da Fransızca yükletmek istiyorum da o yüzden böyle Rektefiye'yi telaffuz ettim. Peki <gülüyor> Fransızca Fransızca'da mesela ben arabamı götürdüm. Fra Hı -hı. Paris. Ba Potosan. Çok ince bir şey var Rektefiye'de Fransızcala. Rektefiye. Rektefiye. Rekteşambur gibi. Hı -hı. Rek Aynen. <gülüyor> Aynısını. Rektifiye araba için röpteşambırdır zaten. Yani aynen bravo. Valla bunu da... E, Şambırlarda dolaşasın. Paris otosanayinin girişine yazdıracağım. Yani röptefiye araba için röpteşambır. Araba oto demekti. Ne, neydi o dele oto? Şu anda tam ben... E, şu anda oktay. Fransa'da... Yani Fransa'da, Fransa'da, sanayi, Fransa'da Paris Ostime gittiğin zaman yabancılık çekmeyesin diye evet, mi Paris, verdiğimiz Paris bilgiler? Paris otosanayinin girişine şunu yazdıracağız. ne abi? Bana söyleme. Hoogte <gülüyor> <Votur> için Ropte chambre'dır. için <gülüyor> değil. öyle Wotu de la Tamam. <gülüyor> Zaten Fransız alayı döleyi bilir. <gülüyor> ailesiyle dölesiyle. Bizim bir yanlışımız olsa da o kendisi koyar oraya. Yani hani bizde de kırık bir Türkçe'yle eğer yazılmış olsa o bir. Bence bayılacaklar. Onlara hoş da bir sürpriz. Başbakanları da seçildi ya. Yeni hı hı. başbakanları seçilmedi gerçi. Ne belediye Orada da Tamam başbakan Birinci istifa parti etti. parti sağ partiymiş. ikinci parti aşırı sağ partiymiş. Ve üçüncü parti ultra sağ parti, ultra diye, sağ parti diye yürümüş. Yür, yürüyüp devam ediyorlar ama e, sosyalistlerden bir başbakan çıktı. Hı hı. Kabul etti dün Oland hükümeti. Ondan sonra gençten de birisi onların yeni Sarkozy'si deniyor. Bu arada Michael Jackson'ın e, Michael Jackson diyordu evet, evet. Son albümü çıkıyor 5 yıl sonra Ölümünden tam 5 yıl sonra Hiçbir albümde bulunmayan 8 şarkının yer aldığı Escape adlı albüm İşte o şarkılardan da çok maske... hayır beklememek lazım ya Zamanında demek ki beğenmemiş ki koymamış Yani ama tabi 5 yıl sonra da bu kadar hani Aynı Beatles'un Free as a Bird şarkısı gibi ama o da çok kötü değil. Hala dinleniyor yani. Free As de iyi şey yapıldı yani. Böyle bir eski bir yıl albümünün kenarında olsaydı hiçbirimizin fark etmeyeceği şarkı olurdu. Yıllar sonra çıkınca bir değerli oldu da. Hmm. Buyurun efendim. Bizde öldükten sonra şarkısı çıkan var mı hiç? Bizde öldükten, öldükten sonra. falan filan. Piyasada bulunmayan taş kayıtları, taş plak kayıtları Bakayım, falan. Radyo oldu. kayıtları falan da çok var. Evet. Var, evet, var, var da sonra, bunlar zaten. Öldükten sonra hani... çıkan da başka başka yok herhalde ya. Bizde yok. Maalesef aradım şu anda bütün datalara baktım. Genç sanatçılarımız varsa bence şey yapsınlar. Bir şey atsınlar bir atsınlar kaç Atsınlar hakikaten. Bu, bu şarkı çok değil. güzel. Bu yaz patlatacağım dediği şarkıyı ayırsın kenara. Hmm. Bir şarkı daha yazsın. O dursun kenarda. Vallahi çok çocuklarına faydası olur adamın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türkiye Modern Sabahlar'da yeni bir saat maalesef. Acı bir haberle başladı. Saatler bir saat geri alındı tekrar sevgili izleyiciler. Evet. Son dakika. Acı bir <gülüyor> haber değil ama. Nasıl bir saat geri alındı? Abi geri alındı. Abi daha ya. yeni alışmıştık Aa. iki günde daha. Saatin kaç olduğunda ülke olarak aynı... Geri mi alındı? Geri alındı abi. Ee, alayım saat ben o zaman. O anda... zaman şeyden Allah başlıyorum ben, ben, ben hemen. İki saatten daha... şey yapmamız gerekiyor. <gülüyor> bir dakika. Şaka var şaka. Ya ne yapıyorsunuz abi? Ay pardon fire tutamadım kendimi ya. Abi sen gülüce... Abi böyle şaka mı olur ya? Ben bütün saatlerimi geri almak üzereydim. İşte Üzeri ki ya yani evet zaten biz de, müdahale hiç yani. E Ne konuştuk ama? Yani hani kriz olmayacak, erken... hayatımızı değiştirmeyecek yaptığımız şakalar dedik. Doğru, Doğru Beni abi, de benim, benim yerime koyar mısınız kendin? İtiraf edin işaretle. Woken Walk'un sunduğu modern sabahlarda 21 saat başladı. 1 Nisan 2014 Salı sabahındayız. Sizin şakalarınıza da açız. Şakacı dinleyicilerimizden biri Woken Walk Walk'tan 55 kişilik yemek. <gülüyor> <gülüyor> Aynı 2 kişilik ya. yemek kazanacak. <gülüyor> Telefonumuz 210 30 30. Tabii bu çağda Twitter'dan da şakaları alabiliriz <gülüyor> alabiliriz. Dostum, canım şaka böyle alabiliriz. bir dönem varken niye anlayalım? Hay, en büyük şakayı yaptı. İlk en büyük e, ama ya yani adını almadık ya. <gülüyor> <O da> Potistik. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? ben Ece. Ece Hanım hoş geldiniz. Nerelisiniz şu anda? ben Radyo İzliyor aradım değil mi? Radyo nereyi? İzo. İzo. Aa radyo İzo. Yani radyo İzu. yanlış oldu. Demedik nereyi aradınız? Değil mi? Değil. Ben İstanbul Zaim Üniversitesi Radyosunu aradım da. Ha. Hmm. Yanlış, aradınız, yanlış yani. aradınız. burası radyo o, Ot ya. Opti. Yanlış ot, mı orası. aradınız? Yok yok hayır onun konuyan bir üniversitenin radyosunu ancak arayabilirim ben diyor özgü aramıştım o yüzden. Aynen, Onlar öyle. da böyle verdiler de numaralarını yanlış aldım o zaman. Herhalde, Herhalde yanlış. Alan kodunu şeye girdiniz. 212 yerine 312 yazdın. 212 yerine 312 girince tabii. O, oradan demek ki. Bizim de hatamız hatamış olduğum anlamda. Şakaymış. Ama yani şimdi heyecanım. <gülüyor> <gülüyor> <yani, gülüyor> yani, Biz de şaşırdık. Üzüldük <gülüyor> de biraz, biraz yani. Kırıcı da bir şey kaldı. Vallahi var ya nasıl? Şu anda ben dibe çöktüm ya. Vallahi ya, yemin ediyorum tortu gibiyim numarayı ya. Numarayı da çaldılar diye şey yaptınız. Evet <gülüyor> en çok da <gülüyor> numaraya <gülüyor> üzüldük ya. O değil de dedim ben numarayı niye alıyorlar Yani alacağınız olsun Ece Hanım. Sizi yazdık bir, yere, bir kenara. Bir <gülüyor> ya şaka bizden bekleyin. Tamam. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Tamam. Ece Hanım. Hadi Şaka demese vallahi yani çok bugünüm bende şey oldum <gülüyor> program ya. Program düşüşe geçmişti yani. <gülüyor> bende ne yapacağımızı şaşırdım çünkü. Bilmiyorum, yanlış ya. bir <gülüyor> numara evet, Hayır, Radyoyu da arayınca bak ama sonra çözüldü. Güzel <gülüyor> sonra de kurgulamış çözüldü, evet. yani. 212 kodu 312. Çok, <gülüyor> çok iyi. Bir çok rakam şey farklı. Onu bayağıdır düşünüyorum zaten. Söyledi ya. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Yine görüşüyoruz. Günaydın. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Günaydın. Nasılsınız? Allah Allah. Allah Allah. Kim bu ya? Kim? Bence bir tanıdık biri yani <gülüyor> bu böyle. Ses çok tanıdık çünkü. Ses çok tanıdık. Yani. Hatice. Hatice. Ha? Hatice. Aa, Hatice. Hatice Hanım hoş geldiniz, geldiniz ya tamam. Nerede dönüyorsunuz bizi? Valla ben yok kattan oluyorum da yani tesadüf edemiyordum bugün. Nasıl tutmuşum? İyi, çok sevindik. Yani bizi Yozgat'ta dinliyor. Bu hakikaten gurur verdik. Evet bize. ya Yozgat'ta... Sesimizin oralara ulaşması. E, kaç e, kişi dinliyor Yozgat'ta bizi diye geçenlerde sordular. Hiç özdür evet. diye düşünmüştük. Vallahi çok gururlandık sayenizde. Çok teşekkürler Hatice Hanım. Bu gurur Hatice bize Hanım. yeter. Bugün yeter, artar bile yani hatta. Vallahi süper oldu. Evet. Niye cesaret edin? Evet. Sesiniz mi değişti Hatice Hanım sizin? Ne oldu ya? Ne oldu Siz Yozgat'a ne Hatice Hanım değil misiniz? <gülüyor> Ya hatırlayın ya başka kimse yok. He. Sanki arada başka bir ses geldi gibi geldi çok de Çok benziyor ser. başka birine sesiniz. Bir de bu telefonun şeyi, e, kulaklık şeyi duyuluyor. O da çok benziyor başka birine. <gülüyor> başka birine O yüzden <gülüyor> birine benzettik. Ya bak, bak. Hatice, Hatice'm siz değilsiniz değil mi? Love <gülüyor> bu you ya. ya vallahi ya. Ya konsantre olalım. İşte bak gene hani hiçbir şey anlaşılmıyordu. Tek sorun o muydu yani? <gülüyor> <gülüyor> Ay İrem Hanım ya. Yani Vallahi ama yani. bir an yani şey oldu. Ya böyle hayal etmemiştim ya. Bir daha ödeyebilir evet. miyim kapatıp? Biraz hayal daha hayal yapmıştım. edip arar mısınız bize? <gülüyor> İrem <İran> Hanım. <gülüyor> Çok güzel. Yaptım, şey yok, yani. yok yok gayet <gülüyor> başarılı. Çok iyiydi, iyiydi. teşekkürler. Ama ben bir an evet. inandık arka yani. Havaya inandık. da girdim şey oldu diye. Hatice Hanım ama... Yozgat'tan öyle deyince ben de akan sular durdu ben de şafak attı. Özellikle o dört kere arka arkaya günaydın deyince ben <gülüyor> bayağı inandım yani. O <gülüyor> yani arka arkaya. Şey yapınca hakikaten Vallahi oyunculuk yeteneğini Allah. görmüş olduk. E, Telefonumuz 210-30-30 Sevgi dinleyiciler. Şakalarınızı es espri değil. Hemen orada şey Şakalarınızı bekliyoruz. Ama tabii ki karşındakini kırmadan. Kırmadan, Kırma. incitmeden. Hayır. Karşıdaki incinebilir ama kırmadan. Ben bu şakasında biraz kırıldım doğrusu. E, yani. Çünkü bayağı bir havaya girmiştik. Hani. Ben de biraz incindim. Yozgat'ta da bir numarayız falan. Peki sen de örselendin mi? Ben de örselendim. Oktay sen biraz bilendin mi? Ben biraz kırıldım. Bak bilenler yani ama, işte. mi yani? En çok korktuğumuz şey şakaların kırılmasıydı, kırılması. kırılmasıydı ve, kırıldı ve kırıldı yani. Kırıldık yani resmen. Ben çiziyorum yerini. Neyse ona. şu anda biraz toparlanalım. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Hatice Hanım? Yok. Kimi Yiğit Kim efendim? Yiğit. Yiğit mi? Yiğit Bey. Yiğit Bey. Yiğit. Yiğit mi? Yiğit dedi. Yiğit Bey nereden arıyorsunuz bizi? beni Yiğit Bey'e Şimdi annemle, ablamla biz dinliyoruz sizi her sabah dinliyoruz. Ha Çocuk Babamı Yiğit. Şaka. Tamam çocuk şaka Yiğit. Çocuk yapacağız onu. Tamam çocuk dinliyoruz biz. Çocuk ne dinleyeceğiz. kadar güzel. Demek ki çocuklarda oluşuyoruz. Kaç yaşındasın ben Yiğit sen? Ne acaba var mıdır geniş şakamız? Şaka. <gülüyor> yiğit bir daha sor soru. Duymadı Yiğit. Şaka. Yiğit kaç yaşındasın sen? Beş. <gülüyor> <gülüyor> Bayağıdır iki üç haftadır. 5 <gülüyor> yaşında. 5 yaşında. Beş Hoş geldiniz. <gülüyor> Valla çok mutlu olduk. Yani sizin yaşlarınızda da küçük kardeşlerimiz dinliyor biz. Okula gidiyor musunuz Yiğit Bey? Yok daha gitmiyorum. Peki efendim, Doğru çok ismi. güzel. Sigara kullanıyor musunuz Yiğit Bey? Yani ço çocuk yaşta çünkü bir hırtı bir ses geliyor. <gülüyor> var seste. Ne var? Hırıltı Hırtı. Anne mikseri kapatır mısın? Akroşmanı biliyor demek ki. Akroşmanı, de, bili evet, akroşmanı, ha. Ha, akroşmanı biliyor, hırıltıyı bilmiyorlar. Sigara sakın kullanma olur mu o Yiğit? Aha, aferin Yiğit, hiç kullanmayacaksın. İkram ederlerse de alma, Ağla. kullanmıyorum da. Peki Peki Veya yeni söndürdüm de. İnsan babam sizi çok senel keklemişti, hatırlıyor musunuz? Ne? Keklemişti mi? Keklemişti. 5 yaşındaki bir çocuk. Nasıl bir çocuk bu Nasıl ya? Nasıl konuşuyorsun keklemişti. öyle keklemişti, büyüklerle keklemişti diye konuşulmaz. Kim keklemişti bizi? Babam. <gülüyor> Bir bu kere babacım der misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne diye keklemişti biz hatırlayamadık onu. Şey, mamutların neslini tükendiğini tartışırken. Hiç unutmadık yunus. Hiç unutmadık. Evet, mamutların evet. mamutların neden ha, tükendiğini. Tamam tamam tamam hatırladık hatırladık ya, hatırladık evet. ya çok ha. çok mağdur olmuştu çok böyle. mağdur olmuştuk. Peki Yiğit'cim o zaman öpüyoruz seni yanaklarından. Yiğit'cim belli noktada şaka la şaka diye açıklaman evet, gerekiyor. Ayak, yani o, Ama o çizgiyi yapmak. Yap babamı yapmak için şaka söyleyeyim miyiz? Ben sana şakalarla esmerlerle karşınızdayım. <gülüyor> Yiğit Bey yani hakikaten. Yarı, yarım saat önce... Şaka da şaka deyip bitirmeniz lazım. İşte uzatıyorsunuz de. ve başarılı da uzatıyorsunuz. Bizim bir sevmiyoruz bizde ee şeyimiz var. Arap bacı tiplememiz var. Önümüzdeki sezonda Vallahi bir kadro var. Var. 5 yaşında ya. çocuk yerine Arap Bacı'ya döndürmeyi düşünürseniz lütfen bizi arayın. <gülüyor> Dönmedi galiba Yiğit. Be, Dönmedi. Be, babanızın ismi neydi? Yiğit kardeşimiz. bayağı hazırlıklı <gülüyor> bayağı hazırlıklı <gülüyor> bayağı bayağı bayağı çalışıyor. Gitti mi git mi? Ne oldu? Ya orada da duruyor. Sotede bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Kusuruma mecbur şaka. Ben şaka mıydı, gerçek miydi? Hala anlamadım. Vallahi an. yani çünkü ben de hayalle gerçek arasında gerçekten böyle bir rüyalara daldım çıktım. Dinleyicilerimize bunu bir kez daha söylüyorum. Şakayı belli noktada kesmeleri Kesinlikle. gerekiyor. Yani şakala de çünkü Şakası kalsın. Evet yani değil mi? Zaten birkaç 100, 15 noktası saniye, var yani. Evet 15-20 saniye. önemli püf noktası o. Bakayım be. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba kiminle görüşüyoruz? Vallahi bizim burada trafik açılmadı ya. Aa nerede trafik tıkalı? Hemen onu şey yapalım. Buradan dinleyicilerimizi uyaralım. Ne yani decisive şu. An. Hacettepe yolu bütün açılmıyor. Hacettepe yolu açılmıyormuş. Buradan e, hemen Hacettepe yolu tıkalı. Bütün Ankara'yı Hacettepe yolundan <gülüyor> alternatif yollara yönlendirme zamanı. Çok teşekkür ediyoruz beyefendi. Kiminle görüşüyoruz? Polis bey ama Güzel konuş oğlum. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu sumsu yiyecek kafası. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Evet. Aa, Abi, Allah Allah, Allah, Allah. Helal olsun. Kimle görüşüyoruz? Baran. Baran. Baran. Ne yapıyorsun Baran? Okula mı gidiyorsun? Evet. Baban mı dedi? Şunlara bir şaka yap Baran mı dedi? <gülüyor> evet. Babana yaptın mı şaka Baran? Babama. <gülüyor> Şimdi siz konuşurken zaten bir Nisan oldu aklımıza geldi. Ha iyi tamam. O, o zaman okul için güzel bir yolda bir şaka düşünün yani. Bir plan yapın. Bir kafaya bir şey koy Baran. Arkadaşlarını da şey yaparsın. Örgütler, tamam. Peki Baran iyi dersler sana. Görüşmek üzere. Öpüyoruz seni. İyi dersler. Hoşçakal. bay bay. Sevgili Ankara, e, deminki Hacettepe <gülüyor> e, trafiği uyarımız <gülüyor> tamamen şakala şakaymış. <gülüyor> ee, alternatif yollara gitmenize gerek yok. Gerek yok. Evet. evet çünkü herkes şu anda E5'e yöneldi. Şakan, hiçbir şakanın kırıcı olmasını istemem <gülüyor> ben Faiz. Evet. Tem üzerinden e, şu anda akıcılık sağlanmakta. Gerek yetişkinin çocuk, <gülüyor> gerek çocuğun yetişkin taklidi yaptığı bir program olduk ya. Vallahi hakikaten ya kavram kargaşasına nasıl? <gülüyor> Baran Baran'ın babası düzgün konuş oğlum demeseydi arkadan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <anlamışlar. gülüyor> ben çok güzel. inanmıştım vallahi başarılıydı yani. Vallahi, vallahi. iyi gidiyordu bu kaç beş sonra sesi öyle olacak Baran'ın. yani bir klasik programımız vardı. <gülüyor> Ses değiştirme gününe döndü. <gülüyor> Günaydın efendim. Alo, iyi akşamlar. <gülüyor> Allah'ım ya. <gülüyor> Herkes teneği konuşturuyor kardeşim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben e, Minosota'dan arıyorum. Nerede Malumunuz, Minosota, Minosota, Minosota. Evet. Malumunuz burada akşam. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Şimdi beyefendi, ben şu an kiminle görüşüyorum? Ben onu önce bir alayayım. Ege ben. Buyurun Minosota'dan arayan beyefendim. sağ olun. Teşekkür ederim. Ben şimdi e, Minnesota Radyo Ödüller Birliği Komitesi Başkanı. Aa bir dakika, olarak, bir dakika bir dakika bir, saniye, bir dakika sonucu, Sesiniz de az geliyor. Evet, buyurun efendim. Alo, alo, alo. Evet, Minnesota Ödüller Birliği diyordunuz. Öyle saçma sapan bir kuruluşuz biz. Evet. Böyle e, radyo ödülleri kurulu başkanıyım ben. İsmim Nazif. Nazif Bey, e, galiba güzel bir haber verecek gibi geliyor sesiniz. Yani çok da güzel değil şimdi, öyle bir şey çok, çok da öyle hoş bir şey değil şimdi sizin yaptığınızda çocuklar. <gülüyor> Ya çok da öyle güzel olsa hemen arardık. Sizden Şu anda de, e, şakala şaka süresi geçti. Süresinin için maalesef Nazif Bey. Yani şakalı şaka süresinde çok iyi götürüyordunuz ama evet, şakalarını... Saniye abi, Müneş Oton'u arıyor. Ama <gülüyor> abi süre de oldu ya. Ama şimdi, Bak, devam ediyor, <gülüyor> ama şimdi Müneş Oton'u arıyorum ya. Ben şimdi şey... kesin evet. geç geliyor. Normalde ben bu şakayı 5 dakika öncesinde yaptım. <gülüyor> Abi şaka. <gülüyor> Uzamıyor yani. Yo bence uzadı. Uzadı. Ee, evet. <gülüyor> i̇şte ver onu bak. Bekler, işte şey... Tamam ama ya. Ah, Nazif Bey'in gerçek... bugünkü ödülümüzün şakasını doğru zamanda bitirene vereceğiz. Öyle en doğru zamanda bitiren ödül hak eder bugün ya. Ama ben bir ara... İsmini biz... alamadık yalnız ya. İsmini alalım. Minnesota'dan Cık, Nazif. Gitti. O gitti kendini mi? biliyor. <gülüyor> o kendini biliyor. İşte belli noktada hemen tak tak yani seri bir şakayı yaptım bitecek Bu yani. Bu arada İrem Hanım'dan Twitter'dan mesaj var. Gazi Osman Paşa'da sulu su epken yağmaya başlamış. Abi. Eee... <gülüyor> Tüm günü <izlerim>. Alternatif yolları. Alternatif <gülüyor> <gülüyor> yolları tavsiye ederim. Hacı Badem üzerinden şeyden evet, devam edelim. Altun izade üzerinden gidilebiliriz. Hacı Badem ne ya? Biraz Altun izadeyi Hacı Badem şaka, Şakala şaka yağmıyormuş hava günlük güneşlikmiş. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Kim aramıştınız?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 Allah, Allah Biz mi aradık sizi? Biz aramadık ya. Bizim telefon şey oldu. Allah şaşırdım ben şimdi. yani, yani telefon alırken yanlışlık mı yaptım yanlışlıkla acaba? Yanlışlıkla sen re-dial'a mı bastın acaba? Çok özür dileriz. Eda. <gülüyor> Allah Allah. Eda Hanım bir şeye güldü o arada. Herhalde re-dial'a güldü fayda. re mı gördünüz? Re-dial <gülüyor> deyince Hanım, gibi değil mi? Eda Hanım aramadık. Valla kusura bakmayın. Şimdi mahcup da olduk yani. Neresi orası Eda Hanım? Otlu Üniversitesi. Otlu Üniversitesi. Otlu Üniversitesi. Burası da gap projesi ama yani <gülüyor> şey olmadı nasıl... Nasıl? Hangi radyo pardon? Burası mı? Ot Üniversitesi Radyosu. Otü Üniversitesi Radyosu. Hatta Radyo Opti. Radyo Otü Üniversitesi. Radyo Otü Üniversitesi. <gülüyor> opti. Radyo Opti diye geçer. He. Yanlış mı oldu? Yanlış mı oldu? Yanlış oldu galiba. Bir hatlarda bir şey var demek ki. Herhalde iç hatlardan. Çünkü biz de aynı yerleşik. Peki kusura değiliz. bakmayın çok özür dileriz. Rica ederim günler. İyi günler hoşçakalın. <gülme> <gülme> <gülme> Da oğlum sen başka bir mi bahsediyorsun. Niye şakayla şaka demedi ki? Bu da en güzel şaka oldu galiba. <gülüyor> Bu gerçek miydi ben şaka mıydı Anlaşılamadı. <gülüyor> Lütfen sanat sen şakası şakayı... yapmayalım. <gülüyor> sanat ya şakaları... yoruma açık şaka yapılıyor resmen. <gülüyor> şu anda yapmıyoruz. Ya. <gülüyor> Kırıcı ve sar... onu belirtmedi ki <gülüyor> en başta onları. Günaydın efendim. Alo. <gülüyor> Merhaba, kimle görüşüyoruz efendim? Merhabalar Arif ben. Arif Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız şu anda? şu anda bir kent yolundan Hacettepe'ye girmek istiyorum İyi yolculuklar Kürük Arif efendim i̇yi yolculuklar evet, iyi yolculuklar. teşekkür ederim çok sağ olun ya Ege ile görüşecektim ben buyurun Arif bey ne oldu evet. ya Ege yollar e, tıkalı falan dedim millet tutmuş durumda yani pardon yanlış bir kelime mi ama yani... <gülüyor> yok zaten anlaşılmadı o anlaşılmadı evet. ne yaptılar millet arabalarını kenarda bırakıp yürüyerek mi devam ediyor Vallahi bilmiyorum şu anda kapının önünde e, YSK'ya falan e, miting elimiz düzenlenen bayağı bir kalabalık var. Hmm. Onun haricinde eski yoluna doğru millet gidiyor yani. Hay Allah ya hep bizim radyoda söylediğimiz yollar tıkalı lafından mı oldu? Ya büyük ihtimalle ama şu e, Melih abinin yapmış olduğu yol falan da tıkalı. Allah hani Allah Allah Allah, geldik, Allah, Allah, Allah. Geldik, Allah. Ama yani. Hay Allah ya çok o zaman çok büyük bir hata mı yaptık? Ne hata biz biz biz ciddi aldık abi vallahi biz ya aldık. evet çok çok herkes sadece siz da. değil herkes ciddi aldı demek ki yani bilmiyorum o zaman biz çok Hay sevdiğimiz yani, radyoculuk mesleğini burada yani, bırakmamız faydıyoruz azo ben, ben sizden bir tane şarkı istiyorum aslında ne peki şarkı? alalım valla can hangi şarkıyı söylemek istiyorum? Arkadaş da indi vallahi. İşte arkadaş değmiş o zaman. Ya. Hay Allah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda dinler sevgili dinleyiciler. Şimdi daha önemli işimiz var. Walk and Walk'tan iki kişilik yemek kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. Tabii ki esprileriyle, şakalarıyla düzeltiyorum. Espri şaka... yok, şaka espriyle değil, şakalarla. Çünkü bugün 1 Nisan. Şakayla evet, da taklit arasında biliyorsunuz baya bir fark var Bak onu var, da evet. bir tekrar düzeltelim. <gülüyor> şaka <gülüyor> yapıyoruz taklit yapmıyoruz. Ses değiştirme şakalarını yemiyoruz yani. Evet yani o anlaşılıyor çünkü. Burak Bey Twitter'dan yazmış bize ee, Twitter açılmış VPNsiz girdim diyor. Hadi ya. Evet abi hiç VPN'leri kaldırabilirsiniz. Aa, şakala şaka demiş ama sonunda. Ya. Daha ama daha kaldırıyordum Allah Oktay ya, bir daha onun Burak yüklemesiyle Bey, uğraş. Yani, günaydın efendim. Alo, günaydın. Merhaba, kimle Nasılsınız? görüşüyoruz? Sağolunuz efendim. Ben Tuna. Tuna Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyidir, eskili bir, bir insan biliyorsunuz. Biz ya... de e, pek şaka yapmadık bu sabah. Puş. Ya ya biz aslında şakayı bayağıdır yaşıyoruz ya. Ben hayatımda hiçbir zaman oyumu bu kadar takip edeceğim aklıma gelmezdi. Valla, bravo size. Tevkilimden çok oyumun peşindeyim şu anda. <gülüyor> Doğru, siz kaç yaşındasınız? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşında insanın hakikaten hmm. sevgilisinin peşinde olması gereken zamanlar. Ya düşünün yani hani hormonlar bir yandan hani seçim kaygısı bir yandan. Neyse hava kötü. Çok zor. Hava iyi olsaydı tam baharabasına girmiş olsaydı hormonlar iyice coşacaktı. Şimdi biraz. Allah herhalde bende bir sakatlık var diye düşünüyorum e, ama bilmiyorum. Yani öyle. <gülüyor> yok vallahi çok. Ya yani, bir de üç tane SSK siparişimiz var ama onları geçin. Benim 120 tane sangre siparişim var asıl, onu konuşalım diyorum. Peki <gülüyor> efendim, nasıl, nasıl yetiştirdiniz? Nasıl yetiştirdiniz? merkezindeyiz. E, tamam. biz nasıl yapacağız ki ya? Ha, siz orada <gülüyor> mısınız şu anda? Yani biz şu anda arkadaşlarla buradayız. Yönülüklerdeki kalabalık olalım ama inanın kalabalık değiliz. İnsana da ihtiyacımız tamam. var. Tamam buradan da çağrı yapmış olalım. Evet, ee, hakikaten çok, çok güzel bir görev yapıyorsunuz. Teşekkür de. ediyoruz. Oylarımızı size emanet. Hakikaten Yok, ee, seçimin Tabii güvenliği ve se seçimin nasıl diyelim şahibesiz olduğunu e, ispatlayacak şey sizsiniz daha doğrusu şaibeleri ortadan kaldıracak olan sizsiniz hakikaten biz programın başında da söyledik bu konu şakaya gelmeyecek bir konu bugün her konuda şaka yapacağız ama bu çalışmanızla ilgili şaka yapmıyoruz e, bütün arkadaşlara kolay gelsin diyoruz hepsinin de öpüyoruz çok sağ olun. çok, çok e, saygıyla, sağ olun. saygıyla e, sevgiyle heyecanla de. bekliyoruz çalışmalarının sonuçlarını diyelim yeni bir şakayla devam edin neyse bu şaka bu şaka, şey şaka değil de evet bu şaka değil de ee, bu arada bir hanımefendi beni uyarmış. Şirinler diye? E, ismiyle yazıyor Twitter'da. Emniyetten tweet atıyormuş bana. Telefonum teröristler tarafından kullanılıyormuş. Bu hesaba 1 milyon... Abi nereden bulacağım? Day, sen Bilmiyorum. nasıl şanslısın ya? Ne nasıl? kadar dedi? 1 milyon? 1 milyon. Abi 1 milyon nerede buluyor? Yollar bulan? mısınız? Benim senet var ama. <gülüyor> <gülüyor> senet olur mu? Sorsana senet olur Ay, mu nasıl diye. Nasıl yapacağım abi? Şu anda benim elim ayağım boşaldı şey oldu. Ay, Ay şakaymış ya. Ama şimdi böyle şaka Ay, olmaz. Ama yani. yani hakikaten en amaçtan sapsarı, Betin benzin attı gibi ne diyorsunuz? Doğru bakayım. Ya, bak, bak Betin bakayım. benzin atmış. Gibi. Betin atmış da benzin duruyor. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Good morning. Kine görüşüyoruz? Ee, şu anda ismini söyleyemezsem olur değil mi? Olur, Tabii ki, olur. demek. İsmini bu? vermek Size istemeyen bir geçeriz, Buyurun. Evet, e, Fuat'la görüşecektim ben, Fuat'la. Fuat, Fuat da mı? göreceksiniz isminizi vermek istemiyorsunuz. Fuat yok ama biz... Bizde e... Fuat diye yok. Radyo otuyor. Fuat... Fahir var. var, var, var. Ege var, Oktay var. Hangisi? Fuat Avni orada değil mi? Fuat Avni mi? Bir saniye Fuat Avni. <gülüyor> Fuat Avni. Yani şimdi e, bizi, bizi demeyeyim de içimizden birini açık etmiş gibi olmadınız mı yani <gülüyor> Hayır <gülüyor> Yok burada bir değil saniye ya. burada burada abi zaten bir dakika olmaz ki çari. abi bir saniye yani, çari, yani şu çari. anda Betim Benzim yine bak yani buradayız <gülüyor> yani şu ne anda sen, bizim Ercan'ı diyor ya bizim Ercan Fuat amni onun şey baba adı şey ne derler baba adı diyorum göbek adı Fuat. Ha, Fuat Ercan amni. mu acaba ya? Evet, kim o... verdi Fuat amniye burada ulaşacaksınız diye numarayı? Bu çok izli e, aldığım bilgiyi onu veremiyoruz diyorsun. Şu an kaynaklarımı açıklayamam mı diyorsunuz? Şaka la şaka evet, noktasına geçme bize. <gülüyor> ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> İsmini vermek istemeyen yani dinleyicimiz yani. Ama şimdi verebilirsiniz. Şu anda verebilirsiniz. verebilirsiniz. Evet şu anda verebilirim. Ekim Uyar. Ekim Uyar. Ekin Uyar. Ekin, Hoş Ekin, geldiniz. Vallahi son dakika. Son vallahi saniye heyecanla yani. Hayır ben de korktum yani <gülüyor> elim ayağım şey oldu yani. Allah buz yani, kesti. Ben bu Fuat ne deyince buz bak kes. böyle kanım çekildi tek bir yerde toplandı. Ekim, Ekim Bey. Bey çok teşekkürler, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Ekim Bey. Bakın işte Ekin Ama şimdi burada şakanın ötesinde ben bir korktum. Çünkü tekrar la şaka noktasını geçme... Maili vardı. Yaklaştın. Evet evet çok geçti, bir değil değil ciddiye evet. aldık ee, ve sonra yani korkumuz arttı arttı arttı. Eğer şaka da şaka noktasını geçmiş olsaydı bitmiştik yani. O bitmişlik <gülüyor> Konuyla demek ki çok alakalı. <gülüyor> Konuyla çok alakalı. Ben hiç şaka noktasında ne zaman geleceğiz diye falan hiç şey yapmadım. Korktum yani. Gülay'den efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi Devrim Özdemir. Devrim Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi Devrim Bey. Ee, i̇ki tane buharda mantı ortaya istiyoruz. İki buharda mantı. Evet. Sos. Evet. Kı kıymalı won Tamam. Sos istiyor musunuz? Evet. Eee tabi soya sosu bolca olsun. Bol soya sos. Bak, yalnız ba balığınızı getirsek suşiyi şey yapıyor musunuz? Kendi... Tabi yapıyoruz. Hiç ben hazırlarsanız biz şey sarıyoruz yapalım. burada. Bir ekmek e, fiyatına suşiyi yapıyoruz. Nedense ya. ekmek fiyatıyla biz şey yaptık. Onu... Pardon beyefendi siz nereye aradınız? Eee walk, walk değil mi orası? Hayır burası walk and walk. Değil burası. Kokamot yani Sponsor, sponsorumuz, modern sabahlar. Modern burası. sabahlar. Ama burası. yine de siparişinizi alabiliriz. iletiriz yani bir şekilde. Matchbond. Ben tabii sabah sabah açmıyor galiba. orası da ben hani sabah hmm. şey yapmıyorum. Ben siparişi biz veriyoruz öğlen onlarda. Şu anda tabii, tabii, tabii, şaka. Öyle ama öyle öğlene hazırlamamız lazım. Şakalla şaka çizgisine yaklaşıyorsunuz. İbre geldi. Maalesef. Ne <gülüyor> Ne şakası dedi? Aslında <gülüyor> çok iyi bir şakaydı. Yani tam o şakasının üstüne çizgiye, hemen çizgi geçti işte. Çizgiyi, ben orada çizgi. uyarmaya çalıştım çizgiye yani. yaklaştı. Ne şakası ya. ya da güzel bir şey olabilir ama bu sene kullandığımız <gülüyor> hashtag <şakalar gülüyor> şaka şaka olacak gelecek sene ne şakası yapabiliriz bak o da güzel. Günaydın efendim. Good morning. Alo. Merhaba kimle görüşüyoruz? Alo. Günaydınlar burada. Günaydınlar buyurun. Buyurun efendim kimle görüşüyoruz? Burakla, Burak, Burakla, Burak, Burak Bey hoş geldiniz. Buyurun sizi dinliyoruz Burak Bey. Şaka şaka bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok güzel. Aa Burak değil mi? <gülüyor> değil. Kim? Benim de elim ayağım boşaldı yani Burak diye ben şaşırdım. Kim şey oldum Burak yani... kim diye düşündüm. Betim benzi attı mı yine? O Sen, kan... genel bir sarıyım herhalde. Tabi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <herhalde gülüyor> <valla gülüyor> yani. bağda yani. yani. Kanım mı çekildi ne oldu? Herhalde öyle bir şey var yani. <gülüyor> <gülüyor> Buraktan niye Betim benzi atsın? Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben, ben Abdülkadir, sizi Urfa'dan arıyorum. Aa Merhabalar Aa. Abdülkadir Bey, nasıl Urfa'da Merhaba. havalar? Merhaba. Burada havalar çok sıcak. Yalnız yalnız saattir arıyorum, bir türlü ulaşamadım. Çok ya. yoğun telefonlarımız Abdülkadir Bey. Evet, evet. Ya Buyurun. Ben e, bu Hatice Hanım'la bir çay içmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yozgat'tan arıyorum. Yani, valla onu Ama, nerede buluşturabiliriz sizi? Yozgat, şimdi, şimdi, Urfa... Şimdi. Ben ben her türlü gelebilirim nereye istiyorlarsa. Şimdi benim evim var, arabam var. Dişleriniz işte kendi dişiniz var. mi? <gülüyor> Yalnız bir tane dişim, şeydir. O vida atmışlardır. Vida, implant. Durumunuz <gülüyor> i̇mplant, iyi herhalde. İmplant, ha, ha, ha implant. İmplant. Hey, iyi. Durumu iyi. Durumu iyi. Abtul Bey'in durumu çok, iyi. Çok küçük. Benim e, üçüncü hanımım olacak inşallah. İnşallah. Vallahi e, Abdülkadir Bey biz bugüne kadar programımızda pek çok şey yaptık. İlk defa birilerini evlendireceğiz gibi bize bir e, heyecan yarattı. Vallahi ee, şaka, şaka şaka. Ama yani vallahi, vallahi ben de, ya. çay içmediyince vallahi de çünkü, inanmıştım yani. Ben de şey konusunda bir yükleyecekler. Yani, Üçüncü <gülüyor> hanım ne demek? Hangi zamandayız falan diye. Yani iyice ters yerlere gidecekti. Çok güzel zamanda. <gülüyor> Sizsiz, siz yok musunuz? Abdülkadir Bey ne <gülüyor> isim? Yoksa Tamer Tamer Yiğit vermiştim. Tamer Bey tamer hoş geldiniz. Yiğit. Çok o, teşekkür ederiz. Hızır Tamer ben... diye ben kaydettim vallahi Hızır bu... Tamer. Yüreğimizi ağzımıza getirdi Tamer. Bu, bu şaka biraz yani Vallahi e, bak yüreğim oldu. şu anda hala ağzımda gıp gıp atıyor. Tamer Bey'e çok teşekkür Rica. ediyoruz. Tamer Bey'in zamanlaması ya, da tamer... çok manidardı. Manidarsın. Tam zamanında yaptı yani, yani çünkü şaka Yani taklide dönmek üzereyken aynen şakayı bastırdı orada. Sevgili dinleyiciler neler neler yaptığınızı sonrasında açıklıyorsunuz. Çok biz. hızırsınız. Çok hızırsınız. efendim Bak başka bir hınzır dinleyici bir şaka da. Buyurun efendim. Böyle şaka olmaz. Bak ben söylüyorum. Böyle şaka olmaz ege. Söyle sen de dinleyicilerimize söyle böyle şaka olmaz de. En başta söyledik onu. Lütfen kırıcı şakalardan <gülüyor> uzak duralım Lütfen diye. Lütfen diyoruz ya. Günaydın efendim. Kim efendim? Ben çok heyecanla arıyorum sizi Asuman Asuma, Aa, Asuman heyecanlanmayın niye o kadar şey? Baş, Başbakanlığın sitesindeki yazıyı görmediniz herhalde Gör bu kadar sakin olduğunuzda göre Hemen geliyoruz. hemen geliyoruz. Şey Bu seçim yasaklarıyla ilgili şeyi açıkladılar seçim yasakları biraz daha değiştirilmiş uzatılmış Dün sabah seçim özel yayını yaptınız ya Evet evet o yüzden radyo otu modern sabahlar diye büyük harfle yazmışlar kapatılıyor diyor. Aa, aa Ve, bir dakika bir dakika. Ama, şey diyor, o zaman o bir, ama herkes yayın şey, yapıyor da Asuman Hanım o sırada bütün bir televizyonlar. Asyazıyı bir okuyun okuyan şey diyor. Fardesüsünün yakasını kaldırmış adamlar modern sabahlara doğru gidiyor yazıyor. Allah ben Allah de, Allah. De... Allah Canım yani tabi ama yani. Ben direğe tırmanıyoruz biz de o zaman. Bir saniye ee, Asuman Hanım ne yaptınız ben tamam. giremiyorum şu anda şeye. Ee, ama herkes yapıyordu bir bizim yaptığımız da farklı bir şey değil bütün televizyonlar biz ne bileyim şaka. bir şey şimdi... Ya ama burada şaka eder ama ya Bu yapılır mı ya Bu dün yani dün, çok şey yani ya. Şu an ya. ya bak bakın benim evladım var. Şu anda var. fa buna anda... göre Oktay öldü. İyi mi oldu? Aa sunu hey. Ya. Tabii. Ya, adamın ya. zaten beti benzi da sabahtan beri. Şimdi, şimdi benim elim ayağım boş ay. aldı. <gülüyor> Asuman <gülüyor> Hanım ölmedim ölmedim buradayım. Şaka yaptım. Vallahi. vallahi biz ay, de ay, size ay, böyle. Ay, Ama ay, siz de bizi tamam. kırdınız. Biz de ay, sizi mahvettikleri için. Ya. Bir de yani <gülüyor> <gülüyor> hakikaten Asuman Hanım yani başbakanlık sitesi dedi bir şey dedi. Evet, çok, çok iyi yapılandırılmış bu. bir şakaydı. Alt yazı dedi büyük harf dedi. Alt yazı dedi büyük harf dedi çok. Mükemmel şakanızdan bile biliyor. Her şeyi de biliyor. Evet vallahi teşekkür var. ederiz. Mesela. Çok teşekkürler Asuman. Asuman görüşmek üzere. Valla hazır Asuman. Görüşürüz hoşça kalın. Moder sabahlar. Moder sabahlar. Modern sabahlar. Radyo dinleyicilerimiz, Moder Okusunlu Moder Sabahları'nın bugünkü son dakikaları içine girdik sevgili dinleyiciler. Şanslı bir dinleyicimize ee... bugün 2 dedik. 2 mi vereceğiz? 2 dedik çünkü dün. 2 dün, dün vermedik. Dün vermedik. Şakala şaka bir kişi. Şey. <gülüyor> yok yok 2 2. 2 verelim. 2 tamam 2 çünkü hani bunu şaka. Yani bir yarışma yapacağız Bazı ama o kadar şakası yoğun şakası telefon olmam. geliyor ki yarışmaya giremedik. Bir alalım bakalım telefonda ne diyorlar dinleyicilerimiz. Günaydın efendim. Kiminle görüşüyoruz. Günaydın Elif ben Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza Neredesiniz şu anda Hoş e, İşteyim çalışıyorum Nerede çalışıyorsunuz ne güzel bir işiniz var e, Bir işim var evet bir okulda çalışıyorum özel bir okulda Siz galiba <gülüyor> çok seviyorsunuz işinizi Elif Hanım e, Seviyorum evet Öğretmen güzel. misiniz Hayır öğretmen değilim ben gıda mühendisiyim. Gıda mühendisisiniz. misin? <gülüyor> Besliyor musunuz çocukları? O o mu işiniz? Evet evet. Ne Hı -hı. yiyecek çocuklar öğlen bu öğlen ne yiyecekler merak ediyorum. Bu öğlen etli mi? mevsim türlü yiyecekler. Etli mevsim türlü pilav. <gülüyor> Ay <Hayır>, bugün <gülüyor> sıkıcıymış <gülüyor> biraz ya. Mevsim hmm, sıkıcı değil mi bugün sebze sebze falan çocuklar? Ege Her gün ya. Çok seviyor çocuklar ama Ege'den daha çok yiyorlar. Ege Bey siz pek hoşlanmazsınız zaman. Ne <gülüyor> bileyim makarna köfte. Hem pilav. sizin için kolay. Yo, onu Elif Hanım onu pilav, pilav dediğiniz pirinç mi? Pirinç pilavı evet. Pirinç pilavı. Bir de ne var? Bir üçüncü olması bir lazım. Çorbamız var bir de meyvemiz var. Çorbamız ne çorbası? Mercu. Ee, mer evet. Mercu çorbası. çorbası diye geçer. Kırmızı mercu mu yeşil mercu mu? Kırmızı. Kırmızı, Kırmızı mercu. mercu. Meyvemiz ne meyvemiz? Elma. Elma. elma, Elmanız var. Ben Geçen. dışarıdan döner söyleyeceğim size. <gülüyor> Sizi bilmem ama ben döner Okul söyleyeceğim. Okul bahçesinin üstünden lahmacun söyleyen çocuklar var mı okulda? Yok hayır. Pahalı akutların Biz gelsek orada satsak mesela alabilirler mi? Siz çocukları bize yönlendirseniz. Yok maalesef. Ama lahmacun da baya lezzet. içinde maydanozu var. Sebze yalsın. Et var. Bir de inca soğan. hamurdan. Bir de inca, <gülüyor> inca hamurdan <gülüyor> yapar bir de onu. Valla karbonhidrat var. var bir taraftan yanına ayran veriyoruz bakın. Oo, çok var. Ayranımız var. <gülüyor> İsteyenlere şalgan veriyoruz. <gülüyor> Şalganımız var. O da biz var. sonuçta. Hayır hiç şey yapma. Başka okullara gideceğiz. Hadi ya. Evet Tabii, yani Elif Hanım. üzgünüm. Üzgünüm. Elif Hanım buyurun ne diyecektiniz bize? Ya ben şimdi şöyle aslında bir sizi bilgilendirmek için aradım. Buyurun, ne oldu? E, tam bir aklıma bir şaka geldi. Arayayım dedim. Sonra aklıma şey geldi. Siz duymadınız herhalde onu. Bu e, saatlerin alınması bir gün sonraya alındı ya. Bu evet. Evet. Bir gün sonraya alındı. Kararlı karar çıktı onunla ilgili. Aa, Şu, duyma Hayır evet. şu anda yani Sabah saat, saat 8.55 mi şu Ay Saçma anda. sapan bir şey yaptık o zaman biz. Ya evet bu programı yarın yapmanız lazımdı yani aslında. Bu programı... Ya. Aa, Aa, saatler bir saat evet, geri anlayacağım 1 misanda otomatik ben bugün otur bir, dakika, bir şey arada bir şey ne bir dediniz şaka mı şaka ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Korkutunuz, evet çünkü gülür. baştan beri söylediğimiz şey var Elif Hanım yani sizin an... gibi bir efendiye de yakıştıramadık çünkü şakalar kimseyi lütfen kırmasın... <gülüyor> Ya bu sonuçta bizim mesleğimizle ilgili bir şey. Tamam elimiz ayağımız oktayın. Betim Benzat. Oğlum Betim, Betim Benzat. Bu adamın da bir sıkıntısı oldum. var. O sizden kaynaklanmıyor anladığım kadarıyla. Hayır. Ama öyle deme. Şakalardan sonra oldu hadi Benim elim ben. ayağım buz kesti. Benim, benim, benim de eteklerim tutuştu tamamen bağımsız. <gülüyor> Elif Hanım zil çalıyor bu arada biz sizi tutmayalım. Evet. Görüşmeler. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz sağ olun. Eteklerim zil çalıyor. De diyorsun? İyi günler hocam. Hocam iyi günler. Çok güzelmiş ya? ya. Vallahi yani ben resmen inandım. Ya yani ben saatler inandım, bir saat sonra çünkü bugün oyun, 31 deyince bana çok mantıklı geldi. Böyle şaka olmaz mı? Bu, bu program bu. yarın olacak. O fire sinir, sinir krizi geçirdim. Sinir buhran geçirdim çocuğum. Vallahi atak, atak geçirdim. Yaşadım. Sinir atağı. Neyse artık yarışmamıza dönebiliriz sevgili evet, evet, dinleyiciler. Lütfen artık şakaları bırakalım. <gülüyor> Biraz da işimize dönelim. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız efendim? Anne güzelmiş mı? enerjik sesinizle. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ben Ceren. Ceren Hanım. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda Ankara'nın göbeğinde hava nasıyım, bedava olduğu böyle taş gibi bir yerdeyim. Neredesiniz? Taş gibi. Nazım Hikmet Kültür Aa, Aa ne, hey, ne kadar güzel. güzel. Ee, galiba kalabalık artıyormuş orada. İçeride oy sayımı devam ediyormuş diye bir şeyimiz Daha var. Kapı sayısına göre kalabalık çok az burada. Az mı? Ve o saattir buradayız. Buradaki Şu anda buradayız kalabalık dediğiniz herkes o saattir burada olan insanlar. Artık alpap olduk bence. 1 insanın en güzeli burada size gelin. <gülüyor> Peki efendim. kolay gelsin. Tuna, Tuna Bey aradınız. Az önce bir 15-20 evet, dakika o... önce Tuna'yla konuştuk. Siz de oradasınız. Evet. Ee... Evet ben de oradayım. Kaç, kaç kişi var? Yani merak ediyoruz. Az kişi, az kişi diyoruz. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı böyle saysanız 100 kişiyi geçmez burada. Aslında hiç az değil. Tabii de e... yeni <gülüyor> arkadaşların gelmesi lazım. Burası Yani 3 evet. tane kapının önünden geçiyorum. Şu an üçünün de önde kimse yok. Peki efendim. Hakikaten sabahtan beri söylediğimiz gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Umarız e, güzel sonuçlarla e, yani bir şey sonuçlarla ilgili bir şey değişecek mi bilmiyoruz ama sizin yani o, bu yaptığınız şey evet, çok, çok değiştirdi. Bir şey değiştirdi. Hakikaten şu anda bile çok şey değişti. İnsanların oyuna bu kadar sahip olması Ankara değişti. Ankara'da duyuralım. gibi gönüllülere ihtiyaç aynen. var değil mi şu anda orada? Aynen şey öyle, öyle. Aynen öyle. Bunun için aradım. Çok teşekkür ederim. Tamam an biz an efendim, çok teşekkür ederiz. ediyoruz. Görüşmek üzere. Ediyoruz. Sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İlginiz kalsın. Çok Ve bugün aslında eee yani oradaki dinleyicilerimizin sesini duyduktan sonra işte sağda solda bu konuyla ilgili en ince, en son haberleri almak için uğraşanları gördükten sonra hatta dün gece boyunca işte tutanak peşinde koşanları gördükten sonra bugün linç edilme ihtimali olan insanlar bununla ilgili şaka yapanlar. Yani şakacı ben şakacı kimliğimle tanınıyorum diyen dinleyicilerimize bugün şakalarınızı yaparken bu konuyla ilgili evet. şaka yapmamaya dikkat edin. Şaka kaldırmayacak konular arasına eklendi. Bu hakikaten de öyle bir gerilim var. Ee, bizim de son dakikalarımız var. Son bir telefon alalım mı? Alalım. Son şarkımızda Şakakan'dan olsun mu bugün? Şakakan'dan Takabum mu? Şakakan'la kardeşi Takabum'dan dinleyeceğiz az sonra. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhaba beyefendi. Başaran, ben. Başaran, başaran Bey. Başaran Bey, hoş geldiniz Zeynur'a. Son telefona bilinciyle buyurun size evet, bırakıyorum. Program sizi. bayağıdır uğraşıyorum zaten. Yani sizinle ya zirvede kapatacağız programı, ya dibi ya göreceğiz. Dibi göreceğiz. Bir de Başaran Bey, yani sabahtan beri vokan walk voktan yemek vermeye çalışıyoruz dinleyicilerimize ama günün şeyine kaptırmış herkes şaka peşinde. O yüzden umarım size vereceğiz. <gülüyor> bu. bir şey söyleyeceksiniz. Ciddi yani. bir şey söyleyeceksiniz ve buyurun dinliyoruz size. Şeyin bu YSK'nın sitesine girdim de. Hı hı. Ee, şey yazıyor. E, mızıkçılık yapıyorsunuz. O yüzden bütün belediyeleri AKP'ye verdik. Allah Allah. Yani Olur mu öyle şey ya? Yani... Şu az önce konuştuğumuz konu. <gülüyor> ee, yapılmayacak. Yapılmayacak şakalar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Şakala, şaka şaka ve sakala. Yok maalesef. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Şu anda dibi gördük. <gülüyor> şaka, şakanın arkasından saklanamıyoruz. Ama ne dedik bu Hiç onu demeden şaka şaka deseydiniz olurdu o, o, Olurdu. O bile, o bile zirvede olurdu. olurdu. Zirvede o bile olurdu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun sağ, sağ olun. sağ olun. Da. Volkan Bey 3 fava ısmarlamış bize. Fava mı? Hı hı. Fava anlamında Fava 3 fava yemek ısmarlıyorum anlamı diye yazmış. Fava, fava mezedir ya. Fav Hayır 3 fava yemek ısmarlıyorum demiş Volkan Ak. Favla buradan duyurmuş atma. olalım biz. Tamam. Tüç yemek ısmarlıyorum. Ee, tamam. Anlamadık ne oldu? Şaka demiş mi? Aa demiş ya. <gülüyor> tamam ben de hemen modern sabahlardan favladım ama. <gülüyor> Hay e, Allah ya. Olmadı yani. Cık, o, o, boşu, boşu boşuna şey yaptık. Valla boşu boşuna git. Şaka la şaka acıkan söylesin demiş. Zaten ısmarlıyormuş. Bravo. O zaman şöyle yapalım. Biz hemen talihli iki dinleyicimizi belirleyelim. Ne diyorsunuz? Elinizde şeyler var mı? Ben Veriler var mı? Ya, Senem Özge Hanım, onun da tweetini okuyalım da patronum performans notumun düşük verdiğini söyledi. Sabahtan beri bana gelip şakala şaka demesini bekliyorum demiş. <gülüyor> Özge Hanım'a... umut umarız. Ee, performans notu ne ya? Performans notu işte değerlendirme notu. Kim yapıyor bunu? Patronu yapıyor. Niye sinirleniyorsun? Fahir. <gülüyor> Demek canım yani biz... Sen kim oluyorsun da benim <gülüyor> performansımı değerlendiriyorsun? <Değilendiriyorsun. gülüyor> tamam. Ee, diyecektir herhalde Senem Hanım diyecektir. Onun yerine biz diyoruz. Şakala şaka. Şakala Onun, bizim, bizim gözümüzde hayatım. bir numaralı performans sizin performansınız. Sevgili dinleyiciler modern sabahları sonuna gelmemişiz. 3.5 saat daha devam ediyor. Şakala şaka <gülüyor> diyoruz. Ve, ve şanslı isimleri hemen belirleyelim. Bir yapmadığımız şakada kalmamış oldu. Tamam. Evet, evet hadi şanslı isimleri. Elif Hanım'ı bir tebrik edelim. Gitsin orada bir gıda mühendisi olarak bir baksın. O yemeklerin kalorisi nedir falan nedir, filan ne, diye, notunu diye notunu versin. Tebrikler Elif Hanım şu anda teneffüste olabilir. Ee, bize daha sonra ulaşsın lütfen diye buradan şey yapalım. Bir dinleyicimize daha verecektik. O kim olsun? O kim olsun? Kim olabilir? Yani. Onu da Twitter'dan verelim. Tabii, ver, Twitter'dan, ver Twitter'dan. Burak Bey'e verelim o zaman. Burak Bey'i de tebrik ediyoruz. Twitter'dan bizi yani Twitter'a giriliyor diye e, bize biraz kızgın kandıran, sonra, <gülüyor> bizi kandıran ama... dinleyicimiz şakala şaka demiş. Ee, ...en sonunda Burak Önsal'da tebrik edin.